Nevnik. Bosna günlüğü Tüm şiddetiyle savaşı yaşamış bir şehirde her bir kavramın bükülmesi başka kavramlarla eklenmesi sonucunda biçim değiştirmesi çok doğaldır. Ama bu yeni kavramlar bizzat savaşın içinden bakan duyarlı bir gözle dile geldiğinde... ...karşılaştığımız manzara tahmin edebileceğimizden hem daha hüzünlü hem de daha ironik bir anlam kazanıyor. Semezdin Mehmedinoviç'in Saraya ve Bluz kitabı bu açıdan önemli bir çalışma. Bu kitabın savaşı yalnızca günlük gazeteler ya da televizyon haberleriyle takip eden dünyaya fırlatılmış... ...sessiz ve mütevazi bir çığlık olarak değerlendirmek de mümkün. Avrupa'nın göbeğinde yaşanan bu vahşetin tüm insanlığa öğretebileceği çok şey var. Tabi anlayana. Raneli Parkı, yaralı parklar. Bir. Kış korkusu nedeniyle Saraybosna Bosna vatandaşları parklarda odun kesiyorlar. Füzeleri unutursanız şehre elektrikli testerelerin sesi hakim. Günlük Adam, bakışlar. adamlar kendilerine doğru çeken ağaç direnir.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 Bu doğru olabilirdi. Eğer bir trajedi aaliyle başka bir trajedi silebilseydi. Eğer trajediler karşılaştırılabilir olsaydı. Bu tip cümlelerin temelinde politik kazançlar yatar. Çevirenler ve okuyanlar, Galma ve Yeşim. Şimdi Sırbaya bu kadar dinliyoruz. Pozovi Polaze, yani trenler gider. Yıldızlar sana yolu gösterecek. Sen onların kız kardeşisin. Bir gün söyleyebileceğim benim göğümde parladığını. Trenler gider, onlar beklemezler. Bana ne ifade ettiğini asla anlamayacaksın. Evet işte böyle Bosna günlükleri Galma Yahic, Selma Şaban, Şabanović Eşimbrul ve Cem Madra tarafından hazırlanmış 27-28 Kasım 1996. Hoş geldiniz. Hoş, hani... Hoş bulduk. Hoş bulduk. Yeşim Burul ve Galma Yayç beraberiz. Ayrıca da Akdeniz soyadı aldı şimdi. O zaman da Galma Yayç'ti sadece. Evet çok heyecan verici değil mi? 90'a tam... 20 sene oldu. 20 sene. <gülüyor> evet 20 seneyi tamamladık. Ben gerçi her hafta gelmeye devam ediyorum Diyorsun hala ama... Ben 20 sene gelmedim ama... <gülüyor> evet... evet. O yüzden çok şey önemli bir an şu an bizim Hakikaten için. Hakikaten benim de gözlerim doluyor. Gerçekten inanamıyorum bu süreyi nasıl böyle geçirdik. Bu gerçek bir radyo kaydındandı ve Allah'ın açık radyosunda Bosna Savaşı bitmemişti. Yavaşlamıştı biraz ama ve korkunç karanlık günlerdi. Ama şimdi de harika günlerden geçtiğimiz söylenemez doğrusu. Evet. E Nereden başlayalım? Şöyle aslında hani e, dinleyiciler beni aynı zamanda Sinefil'in yapımcı sunucularından biri olarak tanıyorlar. Cuma günlerim e, açık radyodayız yine. Ama e, hani bütün bunların müsebbibi yani beni bu açık radyo denilen belaya bulaştıran kişi e, sonunda canlı yayına stüdyoya getirdik. Kalma kendisi. <gülüyor> Çünkü e, 95 senesinde e, galiba Ekim ayının başlarıydı. E, Üniversite 3. sınıfa yeni başlayacağım. Balıkesir'den otobüse binmişim İstanbul'a doğru geliyorum. Cumhuriyet gazetesi var elimde hiç unutmuyorum. Kültür sanat sayfasında küçük bir haber gördüm. Açık radyo yayına başlıyor diye. Test yayınlarına başladı. İşte Ömer Madra'nın kuruculuğunda işte program yapacak isimler yazıyor. Küçük bir haberdi. 94.9 yazıyor. Yalova süpürgelik mevkine tam gelmiştik ki orada İstanbul radyoları çekmeye başlar. O yüzden dedim bir deneyeyim. O zaman böyle bir Voltman radyom var. Hemen açtım. <gülüyor> e, gerçekten çekiyor. E, jazz çalıyordu. Dedim ne güzel süper. İstanbul'a dönünce hemen bunu dinlemeye devam edelim. İşte test yayını devam etti. Sonra Kasım'da gerçek yayın başladı. E, bir hafta sonra Galma geldi. O sıralarda da e, o zaman üniversitede Azra isimli bir arkadaşımız vardı. <gülüyor> Aslında Cem. Cem Madra, Azra ile tanışıyordu. Nasıl tanışıyorlardı bilmiyorum ama Azra gelip bana şey söylemişti. Yani böyle bir program yapılacak, bir şey yapılacak. Bosna ile ilgili bir arkadaşım var. Sen de ilgilenir misin? Tabii ki dedim. Cem ile tanıştık. Cem çok heyecanlı bir şekilde. <gülüyor> Aa, ne kadar değişik. <gülüyor> ...çok heyecanlı bir şekilde nasıl bir şey yapmak istediğini söylemişti bana ve şey demişti. E, yani tabii ki Bosna Savaşı ile ilgili haberleri izliyoruz. işte haberler de bilmem ne politika, siyasetçilerin işte neler olduğu. Birleşmiş Milletler, NATO vesaire. E, o dedi ki ben yani bunlarla ilgili değil ben insanların gündelik hayatları ile ilgili bir şey duymak istiyorum. Yani o, orada yaşayan... ...Bosna'da, Saray Bosna'da yaşayan insanlar... ...yani herhalde normal, sıradan bir günü nasıl geçiriyorlar... ...ne yapıyorlar, nasıl kalkıp yaşıyorlar... ...bununla ilgili bir şey yapalım... ...yani Bosna günlüğü dediğimiz hani böyle haber programı değil... ...Bosna'da neler oluyor falan değil... Ee, ...bir günlük gibi yani... ...gerçekten o insanların günleri nasıl geçiyor... ...bunu öğrenmek istiyorum... bunlar bununla ilgili bir şey yapalım, insanlara... E, ...o gerçeği aktaralım... ...demişti... Ee, ...onu çok iyi hatırlıyorum... ...ben de... Ee, yaşıma söylemiştim. Evet. <gülüyor> Biz bu arada hem bölüm arkadaşı hem oda arkadaşı. Hem Ramza arkadaşı. Hem de Ramza. <gülüyor> evet bağlantı şimdi kuruldu. Evet, Cem evet. Madran'ın e, ana fikir Cem Madran'ındı zaten borçlu. Evet, evet. e, böyle günlüğü yapmak ama... ...dallanıp budaklandı. Benim fazla bir katkım olmadı ama son derece etkili bir program olduğunu hatırlıyorum doğrusu. İşte o gün görüşmelerinden hemen sonra odaya geri geldiğinde Galma bana diyor ki... ...ya ben bugün biriyle tanıştım. Açık Radyo diye bir yer varmış. Orada böyle bir şeyden bahsettiler ama yani sen bilirsin böyle şeyleri nasıl bir yer. Ben dedim ki süper bir yer git. Yardıma ihtiyaçları varsa ben de geleyim. Sonra ertesi gün geldi yardıma ihtiyacımız var <gülüyor> diye. Ve öyle e, adım atmış olduk e, Elma Dağ'daki e, Stüdyolarda evet. Peki <gülüyor> ne kadar sürdürdük biz bu Bosna günlüğünü? İki yayın dönemi. Ya bir ya iki yayın dönemi tam hatırlamıyorum. Ama başta her gün mü yapıyorduk? Her başta gün... her gün yapıyorduk. Evet. Yani ha, çok, her gün. Çok, çok acayip zordu. Şey. Yani şey büyük bir program değil. 5 dakika 10 dakikadan bahsediyorduk. Ama her gün insanlarla Bosna'da canlı telefon yani canlı bağlantı değil de bağlantı kurmamız gerekiyordu. Telefonla ki... Saraybosna ile telefon balantısı kurmak <gülüyor> inanılmaz evet. zor bir şey. Evet. O dönemde evet. çok zordu. En zor kışlardan olmuş. biriydi bir de aynı zamanda. Ee, ya birini bulmamız gerekiyordu. Her gün bizimle konuşmak isteyen işte her gün telefonla sabahtan bağlantı kuruyorduk. Çekim yapıyorduk onların. Sonra ben yaz yazıyordum onları anlattığını kağıda geçiriyordum. <gülüyor> Sonra ben onları e, boşnakçadan İngilizce'ye çeviriyordum. İngilizce'den de Türkçe'ye yaşım çeviriyordu. Çünkü benim o zamanki Türkçem daha yetmiyordu. Doğrudan boşnakçadan Türkçe çevirmeye. Bayağı bir proses yani. Saatlerce sürüyordu yani. Evet yani dinley ey dinleyicilerimiz <gülüyor> görüyorsunuz bundan 20 sene önce nasıl bir halk gazeteciliği yapmaya çalışıyorduk dünya çapında. Ve elimizdeki olanaklarda sıfır denecek bir şeydi yani. Sadece ilişkiler vardı elimizde. İlişkilerin gücü işte. Evet Tabii. bu arada biz konuşurken galiba dinleyicilerden biri aradı, evet, aradı, aradı. aradı. telefonu duyduğunu, çaldığını duyduk. Evet e, muhtemelen desteğini sunmuştur fakat şu anda hatlarımız boş. Umarım e, bu yani bu bizim en sevmediğimiz ve en tedirgin olduğumuz şey hatların boş olması. Ama e, bu öyle bir güç ki tek bir dinleyici arayıp desteğini sunduğunda hemen biri Açık Radyo tarafından desteklenmiş oluyor ve şu anda da yapacaklardır zaten. O zaman hemen telefon numarasını hatırlatalım. 0-212-341-41'i arıyoruz. 343-41-41. Pardon, 343-41-41'i arıyoruz ve e, Açık Radyo'ya destek oluyoruz. Ki biz 20 sene sonra tekrar gelebilelim beraber diye. Evet, <gülüyor> ilk 20 yıl diye kitap çıkarttık zaten. Şimdi ikinci 20 yıl kitabımızda tekrar konuşmak üzere. Hatta bir müzik arası da verebiliriz. Şimdi evet. belki biz konuşuyoruz diye bizi dinliyorlar. Ben de öyle tahmin ediyorum. Yani ben olsam şu sırada destek yapmazdım itiraf edeyim ki. Çok ilginç bir konu <gülüyor> çünkü bu. Ne dinleyeceğiz? Bugün kalma bizim için modern sevdalinkalar getirdi. Ee, yani 20 sene sonra gelmişken yenilenmiş müziklerimizle gelelim ee, dedi. Bosna'nın yeni, yeni çıkan e, sanatçıları. Ee, ...dinleyelim dedim. Türkiye'de daha onları pek kimse bilmiyor daha. Ee, onlardan bir tanesi... E, i̇şte ...önce budur. dinleyeceğimiz Borjo Vreco. Borjo Vreco, 83'lü... E, ...genç bir sanatçı. E, Sevdalinkaları... ...hem geleneksel olanları söylüyor... ...hem yenileri yazıyor. E, bestelerini de yazıyor. O, o anlamda zannediyor. çok değişik. Hmm. Çünkü normalde yani yeniler ...yeniden yazılan... Şi, ...şarkılar değil. değil. Ama o üretiyor yani. Şimdi ee, dinleyeceğimiz şarkı, o meyhane 7 PM, Meyhane'de oturuyorum, içiyorum şarkısı. Ee, bu 2014'te çıkan Moy Sevda, benim Sevda'm albümünden. Neredeyse bütün şarkıların tamamen acapella söylediği bir albüm. Acapella söylüyor. Çok değişik bir sesi olan e, bir sanatçımız... Ve Bosna'da çok popüler şu anda. Çok sevilen. Hem evet. hem geleneksel Sedal'in kasana açıları tarafından sevilen, hem genel gençler tarafından, hem yaşlılar tarafından. Harika, harika. Kalma, o zaman sen bir telefon numaramızı söyle ve yalnız onu söyle. Onu dinlerken destekleri de beklediğimiz. Ee, telefonumuz 212-343-4141. Umeyhani <gülüyor> Siyadi mabhiya vina da me cheka krayme kadusheka dragene mam panem nane tartsa nena The end of the glass, the end of You Stara majko, svog jedinog sina. Tu ćeš naći, stara majko, svog nesretnog sina. Evet müthiş yani. Evet, harika şimdi. bir şey dinledik. Çok teşekkür ederiz. Neydi bir kez daha söyler misin galma? Bojo Vreco. Bojo Vreco. Bojo Bosna Hersek'teki Foça şehrinden. Foça şehri aslında Sırbistan'la Bosna Hersek sınırında bulunuyor. Doğu Bosna. Drina nehrin üstünde. <Gülüyor> kendisi ama bir noktada Saraybosna'ya gelip Sevdalinka şarkıcısı ustası olmak istediğini karar veriyor geliyor ee, değişik sesi olan e, ve değişik kimliği olan bir sanatçıdan bahsediyoruz Borjovray çok kendini aslında e, yani queer olarak belki tanımlayabiliriz ama onun dışında daha fazla daha farklı daha fazla bir tanım kendine koymuyor herhangi bir kutuya konulmak istemiyor e, ve Sevdalinka şarkıları hem Kadın hem erkek perspektifinden söylüyor. Yani çünkü o şekilde yazılmış şarkılar zaten hepsi değil ama bazıları yani hem kadın olarak hem erkek olarak söyleyebiliyorsunuz. O hepsini yapıyor ve hatta böyle konserlerinde kıyafetlerini değiştirip bir kısmı e, daha feminen kıyafetlerle söylüyor. Bir kısmı şarkıların konserlerine daha e, maskülen kıyafetlerle söylüyor. Öyle bir kimliklerle de oynuyor. E, ayrıca bir grubu da var. E, Halka e, grubu. Onlarla beraber de müzik yapıyorlar. Belki birazdan onlardan da bir parça dinleyeceğiz. Modaya hakimiz yani. Saraybosna'da şu sıradaki modaya. Öncü, çıkardığını böyle bir şey, öncüyü geçmiş olması harika doğrusu sayende. Çok teşekkür ederiz. Evet tekrar o zaman dinleyiciler için destek hattımızın numarasını tekrarlayalım. 0212 343 41 41. Peki sen de biraz önce yani dün galiba dündü değil mi? Sona ona ertekinle beraber evet. ve kendisini sona şey olarak söyledi yani. Boşluk dolduran biriydim hep açık radyoda diye. Nereye atarsanız açık gaz şeyin açık kitabın editörlüğünü de yaptırdık zorla. Açık dergide işte Er bize kazandıran da odur. Böyle bin bir türlü kimliğiyle bir açıdan sen de öyle bir liberosun yeşim aslında değil mi? Evet şimdi geriye dönüp bakınca biraz öyle olduğunu e, görüyorum çünkü açık e, radyoda Bosna Günü'ne başladıktan sonra Bosna Günü'nü bitirdikten sonra diyelim galma e, daha fazla pek takılmadı ortalıkta ama işte insanın kanına birazcık bu radyoculuk girince. Hatta ben bir başka o da arkadaşımı sonra kapı evet, getireceğim. Neslihan Kuzucu da. E, ha doğru. O da e, oldukça <gülüyor> önemli bir dönem mesai harcadı radyoda. Ben Bosna günlüğünden sonra 40 yıllık Katır programını kahve kültür kahve, kültürü, kahve kültürü, programını evet. yaptım iki yayın dönemi e, Kuru Kahveci Mehmet Efendi sponsorluğunda sağ olsunlar iki dönem boyunca daha Türkiye'ye bu zincir kahveler gelmeden kahve evet. zincirleri vesaire. O konuda da ufak bir öncülük yapmış olduk yani. Evet herkesten önce o işe el atmıştık. Çok keyifli bir programdı o. O bittikten sonra da Açık Dergi'ye geçtim bu sefer. Açık Dergi ekibinde yani bir 8 ay şey yaptıktan sonra, çalıştıktan sonra üniversite bitti. Yüksek lisans için böyle biraz dağıldık. Ben İngiltere'ye gittim bir seneliğine. Dönüşte de bu sefer 99 başı ee, bir geldim ki radyoya hani İstanbul'a geldikten sonra valizi bırakıp gene radyoya gelince e, web sitesi yapıyoruz web sitesi e, durumumuz vardı o zamanlar oraya bir editör lazımdı ben o zaman işte bu sefer ilk web sitemizi e, beraber yaptık o dönem e, editörlüğünü yaptım. E, Ondan sonra uluslararası projelerimiz vardı. Fransa'yla yaptığımız, yürüttüğümüz bir takım dünya müziği çalışmaları. Evet işte Libero'dan kastım o. Nereye <gülüyor> şey varsa boşluk dolduruyordun bir şekilde. Evet öyle oldu. Ondan sonra da bir süre sonra da Melis Behlil ile beraber Sinefil'e başladık. Evet o artık kalıcı olarak kaldı. Sinefil'de de 10 senemizi doldurduk. Evet müthiş bir şey yani. Evet, evet Liberoya artık ihtiyaç kalmadı tek bir kusurun vardı Onu da söyleyeyim yani bir Fenerbahçili olman dışında bir kusur... <gülüyor> <gülüyor> ee, Ne yapalım yani işte İstanbul'un United bizim... diyoruz ancak üç renk bir arada olduğu zaman, iş takım bir arada olduğu zaman keyfi çıkıyor. Evet, aynen yani tabii. Evet. Öbür taraftan belki e, Galma da e, yani Galma. Bosna Günlü niye için. bitti onu evet. bir söyleyelim. Aynen. <gülüyor> Niye bitti? Niye bitti? Öncelikle e, savaş bitmişti artık. Evet. Onunla beraber o iletişim kurma, bilgi alma e, zorlukları da yavaş yavaş bittiği için... ...yani o anlamda bir e, programı başlarken düşündüğümüz amaç yani amacımız artık... E, ...yani anlamsız gelmeye başladı bir tarafta. İstediğimiz artık katkı olmayacaktı. İkincisi öğrenciydik, yaz geldi. E, bir de ben o yaz ilk kez... E, Bosna'ya gidecektim. Ben Türkiye'ye geldiğim, 92'de gelmiştim savaştan kaçıp. E, ve işte savaşın bitmesiyle beraber 96 yazı e, ilk kez abimle beraber e, Saray Bosna'ya gittik. Bizim ailemiz oradaydı savaş boyunca. E, i̇şte arada 5 sene kaç sene geçti ilk kez Bosna'ya geri gidecektik orada yazımızı geçirmek için. Çünkü Böyle 92'de olunca, geldiğinde de baya çok gençtiniz değil mi? Lisedeydin sen. Ben yani. 16 yaşındaydım tabii Hı -hı. evet zaten biz bu programı yaparken de hani bir tarafta hani Bosna ile bağlanıyoruz oradan haberler alıyoruz ama biz de burada yani savaş mülteci gibi evet. <gülüyor> öğrenciydik tabii üniversitedeydik fazla yani gibi ya mülteci tabii yani öğrenciydik aynı zamanda evet. ama aynı zamanda yani kendi ülkemizde savaş devam ediyordu ailemizden haberdar, haber alamıyorduk her gün, iletişim kuramıyorduk her zaman ya bazen bir mektup gönderiyorsunuz üç ay sonra falan geliyor öyle eee ...bilgisizlik içinde yaşıyorduk. O yüzden bizim, benim için de bu program yapmak sadece böyle bir dışarıdan yaptığım bir şey değildi. İçinde olduğum bir deneyimi de yansıtmak, e, yansıtmanın bir parçasıydı. E, tam şey düşünüyordum, bu başta e, o zamanki programımızdan bir kısa bir e, kesim dinledik. Semezdin Mehmedinov için e, 92'de yazdı Saray Evo Blues şiir kitabından... Ee, o şiir kitabı için hep şey söylüyorlar yani savaşın Bosna'daki savaşın e, en iyi edebi belgeseli diyorlar. Yani bir şiir kitabı mı aynı zamanda bir belgesel evet. olarak da geçiyor. Yani o bizim deneyimlerimizin benim için Bosna günü düşündüğüm zaman benim o dönemi nasıl geçirdiğim savaşı nasıl yaşadığımız buradan... E, onun da bir e, kaydı fazla kalmadı elimde ama en azından şey üretmeye çalışıyorduk bir... Şimdi dinleyince zaten 20 sene sonra galma beğendi çeviriyi. Hiç fena bir iş çıkarmamışız. Çok iyi çevirmişiz. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi çevirmişiz. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü Türkçe'ye çevrilmedi hala kitap. Evet, şimdi bir var Türkçe çevirisi var. Var mı? var çevirilmiş. Ama ilk çevirmiş. çeviriyi biz yaptık. Biz yaptık <gülüyor> evet. <gülüyor> Yayınlasaydık. <gülüyor> <gülüyor> Yayınamalıydınız tabi bir akademisyen gibi. Burada da bir öncülük yapmış olduğumuz apaçık ortada yani. Çok heyecan verici bir şey. Peki bir şey daha dinleyelim değil mi? Ne dinliyor? Ne getirdin galiba? E, Damir Imamović Trio'yu dinleyeceğiz. Damir Imamović gene 78'li işte bu yani benim jenerasyonumdan diyebileceğim. E, yeni Sevda Linka ustalarından. Kendisi aslında bir e, Sevda Linka ustaları ailesin, aileden geliyor. Hmm. Dedesi çok meşhur Zahim Imamović'ti Yani çok meşhur bir e, Sevda Linka sanatçısıydı. Eee bu dinleyeceğimiz parça dasampititse kuş olsaydım geleneksel sevdalinkalardan bir tanesidir. Ama, Ama çok modern. Çok diyorum. modern daha böyle jazzy bir interpretation. Yürüyorum. Hmm. Peki telefon verelim. Evet şimdi e, dinleyicilerimizden telefon bekliyoruz. 0212 343 41 41'i arayıp bize destek oluyorlar. No nabo Evet die strodo da si evet açık radyoda dinledik. Evet. Evet özel yayın da de devam ediyor. Birkaç dakikalık sohbet etmek gibi bir şansımız var. Yoksa aslında çok iyi gidiyor. Hiç bırakmayan eğitim yok kendi adıma ama. Ama Galman'ın <gülüyor> macerasını da devamını da dinlemeliyiz yani. Evet ben ne e, şey gelmiştik. Oldu, ilk Bosna'ya gittim. 96'da sonra işte geri geldim. Üniversitemi bitirdim. Burada masterımı da yaptım. Sonra Amerika'ya gittim doktora yapmaya. Ondan sonra doktora orada yaparken ve bitmek üzereyken İstanbul'a dönmek istediğimi karar verdim. Kendi ülkeme dönmek değil. Saraybosna'ya <gülüyor> değil yani. Evet. <gülüyor> İstanbul'a geri geldim. İstanbul'a yerleştim. Ee, yerlisi oldum. Ee, sonra öyle. yıllar sonra tekrar aynı üniversitede çalışmaya başladık. Evet Şimdi bir de, de onu söyleyecektim. Bir de bu arada şeyi de ilave edeyim. de mükemmel hale gelmişti <gülüyor> <bunda. gülüyor> Tam olmasa da mükemmel olmasa da. Ee, şu ha hayret ediyorum nasıl bu programı yapmışım o zaman nasıl şey yapmışım yani gerçekten inanamıyorum. O zaman çok daha zorlanıyor çok daha fazla zorlanıyor. İşte cahil şeyde. cesareti ama bir de <gülüyor> öncülük de yede bir şey var yani biz o o sıralarda her şeyi yaparak öğreniyorduk hiç bir, hiçbirimiz bir radyodan içeri girmemiştik ki yani bu fikrin babalarından biri olan Cem Madras dahil... ayağımızı radyoya atmamışken. Bu işe giriştik onun için böyle oluyor. Yaparak öğrendik. İmece usulüyle. İmece usulüyle yani. Burada da e, adını söyleyelim bizimle beraber program yapan e, Selma de arkadaşımız. Evet. E, o da şu anda Amerika'da yaşıyor. Enteresan robotik ve böyle teknoloji ve toplum konularında çalışıyor. E, o da işte Amerika'ya yerleşti. Evet. Evet sonuçta hani böyle bir Bosna diasporası oluştu ama hani Galma gibi insanların dönüp aramızda bizimle beraber olması da bize çok büyük bir katkı. Evet çok hoş bir serüvenin tanığı olduk yani sayenizde kızlar. Evet çok ve şimdi memnununuz. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde hukuk fakültesinde öğretim üyesi kalmadı. Evet hukukçu kendisi. Aslında kriminalog. Fukukçu değilim kriminalolog. Kriminolog evet. <gülüyor> ceza hukukçusu. Nasıl çevriliyor? Kriminolog. Sık ceza hukukçusu da değil. değil. Kriminolojiye yani, suç bilimi, ha. hukuk. Suç hukuk bilimi. Hı. Hı -hı. Hı -hı. O işte değil mi kriminal adalet şeysi yaptığın doktor. İnsan benim e, ceza adaleti tabii evet. İnsanlar neden suç işliyor ve bu konuda ne yapabiliriz? Bunu engellemek veya buna yanıt vermek için benim çalışma hmm. alanım bu. Çok ihtiyacımız var sana <gülüyor> şu <anda. gülüyor> Belki bu konuda bir program bile düşünür müsün? <gülüyor> Neyse bunu mikrofon dışında konuşalım. Şimdi özel yayın 13. Radyo günleri dışında konuşalım. Evet harika peki son olarak ne e, dinletiyorsun ve gidiyoruz. Son olarak gene Bojo Vreći'yi dinleyeceğiz ama bu sefer e, Halka grubuyla beraber e, bir parçası. 2014 ve Aşk hakkında albümünden e, şarkının adı e, Ran Emo'ya yaralarım. yaralarım. Evet son kez telefon numaramızı hatırlatalım. 0212 341 41'i arıyoruz ve destek alıyoruz. 343 41 41 Ben onu her zaman yanlış söyledim. Kaç sene hiç merak etmem. Bir daha söyleyelim. 343 41 41 Altyazı Your my heart, my heart, my heart. Gama'yı sırce şeyi, kadga mayko budu budu boli. Rane rane, Şali kadga maykolun olur olabilir. Rane da pre.